İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Bu ayette... Allah'ın hidayetine layık olma vasfını bütünüyle yitiren inkarcılar hakkında şu üç özellik bir arada zikredilmiştir. A. İman ettikten sonra B. Bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan sonra C. Kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkar yolunu seçme Bu tür inkarcılık tam anlamıyla bir inatlaşma ve hakikatlere karşı bile bile direnme demek olduğundan, müteakip ayetlerde bu davranışın karşılığının da pek ağır olacağı bildirilmiştir. Nitekim, bu tür inkarcılardan ayetin sonunda zalimler diye söz edilmiştir ki, bu bilerek kendilerine yazık ettiklerine ve göz göre göre kendilerini uçurumdan aşağıya attıklarına işarettir. Bu ayete, şu şekilde de mana verilmiştir. Bu Resulün hak olduğunu bizzat görerek iman ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Öte yandan ayetin başı sonu dikkate alınarak ve marife belirli olmasına binaen mealinde Er-Resul kelimesine bu Resul şeklinde mana verilmiş olmakla beraber bunu Hz. Muhammed'le sınırlandırmaksızın genel olarak Resul Elçi şeklinde anlamak da mümkündür. Ayet'in bu resulün hak olduğunu gördükten sonra mealindeki kısmında geçen şehidu fiilinden hareketle bazı müfessirler burada şehadetin imana atfedildiğini dolayısıyla bunların farklı şeyler olduğunu belirtip imanın kalple tasdik, şehadetinse dille ikrar olduğu anlayışına destek sağlamaya çalışırlar tefsirlerde ayetin nüzul sebebiyle ilgili olaylar da zikredilir. Bunları rivayet edenlerin olayla ayetin ana fikri arasında uygun bir bağ bulunduğu kanaatinden hareketle, ayetin iniş sebebi olarak aktarmış olmaları da muhtemeldir. Ayetten tereddüde yer bırakmayacak ve bütün zamanları kapsayacak şekilde anlaşılan mana ise şudur. İman etme şerefine eriştikten sonra, kendi incelemeleriyle Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini kavradığı ve elçilerinin bildirdiklerinin gerçek olduğunu ayan beyan gördüğü halde inkar yolunu tercih eden kişi, hidayet yolunu kendi eliyle kendisine kapatmış demektir. Fakat bu bilinçli tercihi yapanlar, bunun acı akıbetini de iyi bilmelidirler. İşte, 87. ve 88. ayetlerde bunun iyice bilinmesini sağlayan bir tasvir yapılmakta, 89. ayette de bu konudaki muhasebesini sağlıklı biçimde yapabilenler için bu kapıyı tekrar aralamanın yine kendi ellerinde olduğu gösterilmekte, 90-91. ayetlerde ise bu tür bir muhasebeye yanaşmayıp, İnkarı kendileri için bir amaç, bir ideoloji haline getirenler ve bu hal üzere dünya hayatını tamamlayanlar için kurtuluş çarelerinin tükenmiş olacağı haber verilmektedir. Bütün, hepsi anlamına gelen ecmain kelimesi mealinde olduğu şekilde insanlara bağlanabileceği gibi Allah, melekler ve insanlara da bağlanabilir. Bu takdirde mana şöyle olur. İşte onların cezası hem Allah'ın hem meleklerin hem de insanların lanetine uğramalarıdır. Bütün insanların laneti şeklindeki manaya, lanetlenenlerle aynı yolda bulunanları da lanetleyenler arasına kattığı gerekçesiyle itiraz edilmiş ve buna karşı değişik açıklamalar yapılmıştır. Kanaatimizce burada tasvir edilen inkarcılığın insan olma sıfatıyla ve insanlığın maşiri vicdanıyla bağdaşamayacağı vurgulanmaktadır. Allah'ın laneti onları rızasından ve ahiret nimetlerinden yoksun bırakıp ağır cezalara çarptırması, meleklerin ve insanların laneti ise onları kötülükle anmaları şeklinde açıklanmıştır. Bu ve benzeri ayetlerden bazı zeydiye müfessirleri belirli olsun olmasın kafirlere lanet okunmasının caiz olduğu sonucunu çıkarmış ve Nevevi hadislerin zahirinden bunun haram olmadığı anlamının çıktığını söylemişse de Gazali Allah'ın küfür üzere öldüklerini bildirdikleri dışındaki insanlara kafir de olsalar insanlara lanet okumanın haram olduğunu belirtir. Bazı hadislerde müminin kimliğini belirleyen özellikler sayılırken lanetkar olmanın mümine yaraşmayacağının ifade edilmesi de bu anlayışı destekler. 88. İlk cümlede halidine fiha geçen ha zamirinin lanet kelimesinin yerine kullanıldığı anlayışından hareketle mealinde bu cümle ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir şeklinde tercüme edilmiştir. Bu zamirin daha önce geçmemiş olmasına rağmen cehennemi belirttiği veya laneti belirtmekle beraber onun sonucunun yani yine cehennemin kastedildiği görüşü esas alınırsa bu cümleye ebedi olarak cehennemde kalacaklardır şeklinde mana vermek gerekir. İslam'da günah işleyenlere bir daha dönüşü olmayan bir yola girmiş ve tamamıyla dışlanmış insanlar olarak bakılmadığı ve Yüce Allah'ın işledikleri günahın ağırlığı ne olursa olsun kullarına karşı ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğu bu ayette çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. 86-88. ayetlerde tasvir edilen günah ve cezadan sonra tövbe kapısının hala açık olduğunun belirtilmesi, Müslümanlara insanlar arası ilişkilerde de bağışlama ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasında başkalarına örnek olma ödevini yüklemektedir. Şu var ki büyük günahı işleyen kişilere tövbe kapısının açılması, zahiren pişmanlık belirtmelerinin istenmesi demek değildir. Nitekim ayette ama bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler başka buyrulmuş ve tövbenin samimi olduğunun iyi davranışlarla ortaya konması istenmiştir. Buna göre, beşeri ilişkilerde de kusurlu tarafın bağışlanma ve hoşgörülme beklentisi içine girerken kendisine düşen vecibeleri ihmal etmemesi, kuru kuruya bir özür dilemeyle yetinmeyip Duyduğu üzüntü ve pişmanlığı hal ve hareketleriyle ortaya koyması gerekir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları